As-salamu alaykum ve rahmatullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillah <po> nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve neûzu billahi min şururi anfusina ve min seyyâti a'malina. Men yehdihillah fela mudillela. Ve men yudlil fela hadiyelah. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَهْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَيَا عِبَادَ الله اِتَّكُوا اللّٰهُ وَأَطِئُواهُ اِنَّ اللّٰهَ مَا الَّذِينَ اتَّقَوْهُ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال Teala Azze ve Celle في Kitab- Ağzıb Allah'ımdan Şeytanı Rjim. İsmi Allah'ı Rahman, Ve man yutay Allah ve Rasuluhu, yedihilhuh cennetin tejrii tahti el anhar, kahlediina fiha. Ve zelik el fabzu el Ve man yasil ve Rasuluhu ve yetahtehududuh yedihilhuh naran kahlediina Fekalallahu teala fi ayetin ukhra. Estauzu billahi falyahzaru allazina yukalifuna an amri an tusibahum fitne ev yusibahum azabun aliim. Sadakallahu alazim. Okumuş olduğum Nisa Suresi 13 ve 14. ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak mahal olarak kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi olarak kalacaktır. Bu büyük bir kurtuluştur. Kim de Allah'a ve Resulüne itaat etmez, isyan ederse ve Allah'ın hududuna riayet etmez, hududunu çiğnerse o da ebedi kalmak üzere cehennemde kalacaktır. Bu da alçaltıcı bir azaptır buyuruyor. İkinci okuduğum Nur Suresi 63. ayette ise Cenab-ı Hak Allah'ın Resulüne muhalefet edenler sakınabiliyorlarsa sakınsınlar bakalım başlarına bir azap gelmesinden ve bir fitneyle, fitne ile kendilerine fitnenin musibet olarak isabet etmesinden kaçınabiliyorlarsa kaçınsınlar e, diyor. Yani peygamberin emrine muhalefet eden, isyan eden kimselerin e, acıklı bir azaba ve dünyada da ciddi manada bir fitneye muhatap olacaklarını ifade ediyor. Problemlerin hemen hepsi bildiğimiz, inandığımız İslami esasları yaşamadığımız, yerine getirmediğimiz, iman ettiğimizi iddia ettiğimiz hususları amel olarak icraata dökmediğimizden dolayı başımıza geldiğini nice bela ve musibetlerin nice sıkıntılı durumların bu yüzden hem birey olarak hem toplum olarak cezasını çektiğimizi söyleyebiliriz. Söz kelime medyanın ifade ettiği şekilde sık sık rastlıyoruz ki İnsanlar artık insanlığını yitirdi. Hayvanların bile yapmayacağı şekilde eşlerini doğrayabiliyorlar. Efendim e, koyun keser gibi birbirlerini kesebiliyorlar. E, çocuklarını e, e, efendim lime lime yine doğrayabiliyorlar. Yetmiş yaşındaki ninelerin veya üç yaşındaki bebelerin ırzına geçebiliyorlar. Ee, kapkaçlar, terörler e, ve nice haksız yere e, insanların cinayetleri ve haksız yere savaşlar, barbarlıklar söz konusu olabiliyor. E, para yüzünden ne tür vahşetler olabiliyor? Yani insanlık öldü ve onun cenazesini kılan yok dedirttirecek nice olaylar olabiliyor. Bütün bunlar işin sadece bir tarafı diğer tarafları da ahlaki yozlaşmanın efendim dünya dünyaya meyledeceğiz diye ahireti tümüyle unutmanın, Müslümanların kafirlerden daha beter, nice anormal yaşayışlarının yönlerini görebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim Tevrat üzerinden bize bir örnek veriyor. Tevrat kendilerine yüklenildiği halde onu yaşamayanların örneği aynen e, kitap yüklü eşekler gibidir diyor. Yani e, kitabı zihnine yükleyip de onun bilgilerini e, zihnine alıp da onu uygulamayan hayatına dökmeyen insanların kitabı sırtına yüklenip de ondan etkilenmeyen onu hayatına hiçbir şekilde tatbik etmeyen eşeklerin hayvanların durumu gibidir diye Kur'an-ı Kerim insanlıktan çıkmak olarak vurguluyor kitabın hükmünü uygulamayan kişiler için tabi affedersiniz demek ee, çok yanlış bir ifadedir. Allah'ın verdiği bir örnek kaba bir örnek değildir. Ee, dolayısıyla özür dilenecek e, bir yanlışlık söz konusu değildir. Bu örneği Allah veriyor. Kişi cennete gidecek bilgilere sahip olduğu halde, kurtulacak ve diğer insanların da kurtulacağı mesajlara sahip olduğu halde onlardan yararlanmazsa, dünyada huzurun, ahirette saadetin yolunu bildiği halde bunları tatbik etmezse, elbette insanlıktan çıkmış olur. Ee, söz gelimi cebinde para var, ama açlıktan e, ölmek üzere. O parasını ne yapmıyor? Ekmek veya yemek için kullanmıyor. Bu kimsenin durumu ne ise, bildiği halde onu tatbik etmeyen kimsenin durumu da odur. İlacı var ama ilacı kullanmadığı için hastalıktan çok ciddi manada ölümcül durumlara gidiyor. Pusulası var, haritası var ama onunla yoluna ee, rahatlıkla gidemeyen insan gibi. Evet, iman bir inanç e, esası, İslamsa ise o inancın hayata tatbikidir. Dolayısıyla İslamsız bir imanın insanı kurtarmayacağını, en azından ameli bir küfür içerisinde olacağını e, vurgulayabiliriz. Münafıklığın e, özelliği inandığının yaşanmamasıdır. İnancı başka, ameli başka olmasıdır bir kimsenin. Dolayısıyla tersine de olsa kişinin inancını hayatına yansımaması e, bir fasıklıktır, farklı bir şekilde bir nifaktır. E, nice alime göre ameli bir küfürdür. İnsan ee, akıllı bir kimse e, niye inanıyorsa onu yaşar, onu tatbik eder. Ee, şizofren bir kimse ancak inandığını e, yerine getirmez. Ee, yoksa inandığı bir şeyi yerine getirmeyen e, kişi çelişkiler içinde anormal bir durumu e, hayatına yansıtmış olur inancı başka, davranışı başka olan bir kimse psikolojik problemler içindedir. Söz gelimi bir kimse ateşin yakacağına inanmış olsun, sonra ateşe karşı tedbirini almamış olsun. Ben ateşin yakacağına inanıyorum diyerek kendini teselli etsin. Bu, akılla izah edilecek bir durum değildir. Yani mikrobun zararına inanan bir kimse, o zarardan korunmak için herhalde tedbir alır. Cehenneme inanan bir kimse, sadece bu inancın kendisini kurtaracağını düşünmez. Cehennemden korunmak için tedbirler alır. Yani yılanın zehirli olduğunu kabul eden bir kimse elini yılanın ağzına sokmaz. Aslanın ağzına sokmaz elini. Eğer aslanın elini ısıracağını düşünüyorsa bir kimse. Efendim ben inanıyorum. Aslan öyle yapar. Yılan böyle yapar. Ateş insanı yakar. Su boğar bu inanç da beni kurtarır demez kimse. Dolayısıyla cennete inanıyorum, cehenneme inanıyorum. Bu inanç da beni kurtarmaya yeter demez. Dolayısıyla bu inanç tedbir almayınca kişiye ne kadar fayda getirir? Dünyada bunu değerlendiren kimse inanıyorsa ahiret açısından daha fazla değerlendirir. Yani Yemek yemeden e, sağlıklı olamayacağını kabul eden kimse sadece bu kabulle hayatını devam ettirmez. E, bu inancını amele dönüştürür. Yemek yiyerek sağlıklı olur. E, ahiretle alakalı hususları da aynı şekilde e, kendisini kurtaracak davranışlara inanması e, yeterli olmaz. Onu o şekilde hayatına geçirerek kurtulacağını önemser. Kur'an-ı Kerim az önce ifade ettiğim ayetler gibi, nice ayetlerde sadece imanın yeterli olduğunu belirtmez. Söz gelimi, hiçbir ayette iman edenin cennete gideceğinden Kur'an bahsetmez. Müminler cennete gider demez Kur'an. İman edip salih amel işleyenlerin cennete gideceğinden bahseder. İmanını amelle ispat etmeden cennetten hiçbir şekilde bahsedilmez. Dolayısıyla e, inandığımızı ne yapmamız gerekir? Dosta düşmana ispat etmemiz, inandığımızı yaşamamız, hayata geçirmemiz, salih amel işlememiz gerekir. Kur'an-ı Kerim Allah'a iman ettiği halde başkalarına itaat edenlerin neticelerini söyler söz gelimi Yasin suresinin 60 ayette ahed Ahetleyküm ya beni ademe Elta budu şeytan innehuulekum adı mü Ey Adem oğulları Ben size şeytana itaat etmeyin diye şeytana kulluk yapmayın diye diye sizden söz almadım mı? der. Dolayısıyla şeytana ibadet, şeytana itaat etmek, onun adımlarını takip etmek kişiyi ne yapar? Cehenneme ulaştırır. İman etmiş olsa da bu böyledir. Yine tağutlara itaatin kişiyi cehenneme gönderdiğini Bakara Suresi 257. ayetten de görebiliyoruz. Yani kime itaat ediyorsa kişi ona iman etmiş ve onun arkasından gitmiş oluyor. Allah'a iman eden Allah'a itaat eder. Başkalarına itaat eden de ona kulluk yapmış onun kulu olmuş kabul edilir. O yüzden de iman iddiasının da samimi olan kimse e, iman ettiği zatın kurallarına uymak durumundadır. Kırmızı ışığın e, dünyada faydasına inanan kimse sadece inandığıyla yetinmez. Ne yapar? Kırmızı ışıkta durur. Hatta sadece kendisi durmaz ana caddede kırmızı ışıkta durmayan şoförü mutlaka uyarır. Çünkü o durmazsa kendisi de tehlike içinde kalacaktır. Yani ona emribil maruf yapar dünyevi konuda. Neden dolayı? Tehlikesine inandığı için. Ama e, Allah'ın koyduğu kırmızı ışıklara, haramlara, e, günahlara karşı cehennemi bir tehlikeden dolayı benzer uyarıda bulunma zorunluluğunu duymaz. İşte amelle alakalı konuları dünyevi konularda yerine getirdiğimiz kadar bile salih amel yönüyle yerine getirmezsek dünyevi tehlikelere inandığımız kadar ahirete inandığımızı göstermemiş oluruz. Yani yani hapishaneden veya dünyevi tehlikelerden korktuğumuz kadar cehennemden korktuğumuzu ispat etmemiş oluruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dini davayı anlattığında "Kulu la ilaha illallah. La ilaha illallah deyin, tüflihu kurtulun." dediğinde insanlar bu kadar bir sözü niye söylemediler? Çünkü biliyorlardı ki, bu sözü söyleyince bir, e, bu sözün gereği amel işlemeleri icap ediyordu. E, La ilahe illallah deyince e, Allah'a iman edip ondan başka tüm ilah taslaklarını reddetmeleri icap ediyordu. Bu sözün anlam ve gereklerine e, çağrılıyorlardı. Yaşadıkları hayatla bu söz arasında ciddi bir çelişki vardı. O yüzden atalarının yolunu, putların yolunu terk etmelere icap ediyordu. Ee, ve içlerinden az bir topluluk ne yaptılar? Bu sözü kabul ettiler ve la ilahe illallah dediler ve sadece bu sözü demekle kalmadılar. Bu sözün gereklerini yerine getirdiler. Ee, her şeyiyle I, amele döktüler i, fedakarlık yaptılar. Diğerleri ise i, direttiler ve i, atalarının dinini devam ettirmek için i, i, la ilahe illallah demediler çünkü onun gerektirdiği bir, bir nice amelle alakalı istenilen hususlar vardı. Evet. İman edenler onlar sadece ''la ilahe illallah'' demekle kalmadılar, hayatlarını ortaya koydular. Hatta imanlarında samimi olmayan münafıklar bile ''la ilahe illallah'' dedikten sonra onlar bile bu sözün sadece bir söz olarak bırakmadılar. İslam'ı zahiren yaşamaya çalıştılar. Namaz kıldılar, dinin, şeriatın hakimiyetine boyun eğdiler. Çünkü itaatsız bir dini münafıklar bile böyle düşünmüyorlardı. Hele samimiyetle tevhid ehli olan asab, içlerinden cihad etmeyenleri mümin bile kabul etmiyorlardı, selam bile vermiyorlardı efendim e, dini tümüyle yaşamak için gece e, saatlerce ibadet içerisinde e, kendilerini ipe bağlayacak ve o şekilde uykuları geldiğinde e, düşmeden namazlarını eda edecek şekilde saatlerce e, ibadet edecek durumda kalıyorlar zekat emrini ceplerindeki paralarının ihtiyaçlarının dışında tümünü Allah yolunda infak edecek hale geliyorlardı. Evet, eğer sadece e, tasdikten ibaret kabul etseler ve amele dökmeselerdi işi e, ne emrediliyorsa yapmasalardı, o zaman Kabe putlardan temizlenebilir miydi? İslami bir devlet oluşturulabilir miydi? E, İslam Ta Anadolu'ya kadar, İstanbul'a kadar yayılmak için e, nice fetihlere sahne olabilir miydi? E, düşünmek gerekiyor. Evet. Ve e, bugün maalesef, la ilahe illallah deyip de e, yetinilen, nasıl olsa biz Müslümanız, e, Allah e, bizi de cennete koyar diyen tekliflerden kaçınan ve her türlü haramlar işleyip de yine de cennet bekleyen bir müslümanlık haline gelindi. Neden bu hale gelindi? Önce onu ifade edelim. Tevhid anlaşılmaz hale getirildi ve sadece dille la ilahe illallah demenin insanı tümüyle tevhid ehli şuurlu bir mümin haline getirileceği zannedildi. Ve e, abdesti bozan e, hususlar öğretildiği kadar tevhidi bozan hususlar e, hiç önemsenmedi, vurgulanmadı, öğretilmedi. Şirkle ilgili, küfürle ilgili güncel hayatta nice hususlar, sosyal ve siyasal problemler hakim olduğu halde Bunlar önemsenmedi. Putperestliğin nice boyutları okullarda, sokaklarda e, hakim olduğu halde problem gibi gözükmedi, gösterilmedi. Evet, Allah'ın indirdiği hükümler tatbik edilmediği halde bunlar olağan hale getirildi. E, e, piyasa şartları kapitalizmin e, en bayağı tarzı uygulandığı halde Allah'ın helal ve haramları tatbik edilmediği uygulanmadığı halde önemsenmedi ve insanlar Kur'an'ın hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını hiç de problem edinmedi. söz gelimi 2-3 ay maaş almasa insanlar nasıl tepki gösterirler ama çocuklarının namaz kılmamasına veya sokaklarda Müslümanca gezecek bir ortam olmamasına ciddi bir tepki göstermeyecek hale geldiler. Ve kimse kimseyi Allah'ın azabıyla uyaracak, hayırla, hayra teşvik edecek, emri bil maruf yapacak uyarıda da bulunmama uyarıda uyarı bulunmama noktasında e, e, ihmalkarlığın en ciddi e, anormalliğe e, gitmiş oldu. Yine e, lüksün, e, israfın, aşırı bolluğun veya yer yerde e, e, karnını doyurmak için geçim sıkıntısının e, sıkı, e, zahmetleriyle boğuşmaya çalıştı insanlar. Yani ya rahatlıkla aşırı zenginlik ihtiyacıyla veya geçim sıkıntısıyla meşgul olmanın e, dava ile İslam'la uğraşacak vakit kalmaması gibi bir e, özellik içerisine girdi. Yine e, televizyonlarla dizilerle bir vakitlerini geçirip Kur'an'a, ilme vakit ayırmadı insanlar. Ee, halk dini veya devlet dinini Kur'an'ın dinine tercih etti. Resmi din anlayışını veya geleneksel yaklaşımları e, gerçek din olarak e, e, kabul etmiş oldu. Yani bir namazla yetinen e, veya kulaktan dolma bilgileri e, e, gerçek e, İslam olarak gören bir yaklaşımı sergiledi. E, yani ruhsuz geleneklerden ibaret veya bazen modernist çizgileri, demokratik anlayışları din diye zanneden bir e, yaklaşım haline geldi. Kavramlar bozuldu. Tevhidin içeriği e, dejenere oldu, unutuldu. Evet, ırkçılık, milliyetçilik, e, dinmiş gibi takdim edildi. E, resmi yaklaşımlar e, insanları e, kutsal bir özellik gibi sardı. Kişiler artık Kur'an'dan e, zevk almaktan daha fazla, şarkılardan, şarkılardan, filmlerden daha fazla sev alır hale geldi Vatan Bayrak ulusal özellikler din gibi insanları daha coşturur hale geldi ve o yüzden de duyarsızlıklarımız arttı Evet ne yapmamız gerekiyor imanı tevhidi yeniden yani Kur'an'dan yola çıkarak gündemleştirmemiz gerekiyor. Ee, yeniden e, Kur'an'ın ifade ettiği gibi iman edenlerin iman etmesi emredildiği için yeniden iman etmemiz, e, yeniden e, imanımızı tazeleyip e, ahirete her an hazır olmamız gerekiyor. E, i̇manı bozan nice hususlar var bunları e, önemsememiz ve çoluk çocuğumuzun imanını korumamız gerekiyor itaat etmeden e, imanın korunmayacağını salih amel işlenmeden e, cennetin beklenmeyeceğini e, yeniden düşünmemiz değerlendirmemiz icap ediyor evet iman edip salih amel işleyenler ancak e, Altlarından ırmaklar akan cennetlere adaydır. Salih amelleri biz olmazsa olmaz olarak değerlendireceğiz. Ve Allah'a itaat etmeden, salih ameli öne çıkartmadan sadece iman ettik diyerek kurtuluşa ereceğimizi düşünmeyeceğiz. Bizden öncekilerin başına gelen sıkıntılar bize de gelmeden cennete girip e, garanti olacağını düşünmeyeceğiz. Evet. İnşallah e, bu düşüncelerle imanımızı güçlendirmek, salih amelle imanımızı ispat etmek hepimizin e, temel görevi olsun. E, itaat eden, salih amel işleyen kullardan olmak ümit ve temennisi ve duasıyla. Ela inne ahsenel kelam ve ebleğen nizam. Kelamullahi'l-melikil-azizil-allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kure'el-kur'an festeme uleh ve ansıtı ula'allekum turhamun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddina indallahi'l-islam. Sadakallahu'l-azim.